Oh Başladı countdown hero köprürsün burası merkez fight club başladı countdown son akalan burası merkez countdown hero köprürsün burası merkez fight club 3210 başladı countdown merkez countdown hero köprürsün burası merkez fight club Surata şamar, yanar, yakar Kaşları çatıp, bakar, bakar Farkında olmadan, takar akar Yaşadığın yer bir karanlık mağara Kurtaramaz seni kimse açsanda nara Buz gibi fresh, akar nehir Gece sessiz duman altı olmuş şehir Tercihim glas silah, ya da pump gun. Arabanı tararım, akıllara zararım Kırmızı mavi, kila kara, renkler kalas Savaş para, hastadır ruhlar Tehlikeli yapı, tehlikeli kapı Rahatsız hasta, aranıyorum her yerde Kırmızı bültenle peşimdeler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 boy ben eridi malayını gerisi tam top ten ve bu gidişi bir durdursak mı ne ya da git arabanı vurdur sen yine rapini bol koy çağırıyor Rocky'le roll bana bir cowboy konuşuyor bana zor bakala kol katana vurdu kafana kakalı kol bu manifestom adını koy sen adımı at atına bin ve git Şan bin binde bir bile değil senin için bu hakikat birini bul ve madikat kafanızdaki bir film Amerika. keçi inadıma denk yok bir patika sen hiç korkma olurum bodyguard karalama başlar ay ay gene sıra bana gelmiş vay vay yarınını dününü gününü bugün önünü kötü günü, günü Hani gün hem selfie hem polislere poz ver Dişlerim kırık, kalbimde yaralar Dert biraz ara ver, desem de paralar Sertleştirir seni her çile çalış dersini Çünkü dönebilir her şey tersine Düz yol bile merdiven ama derdini Dünya kimin bilemem bunu ben bile Sağım dolu puş, solum dolu puş, tep Olum tuza buz ben olunca nusret Sokağımda duracaksın kurallara uy Kardeşlere selam hapilere respect on yap ama yapamam nispet DJ çalar bizi olduk istek İstanbul sokakları kadar işlek Ceplerim içi hayaller ve tiftik Solum sağım, önüm akam deli paça pinçik gülü karakterim Akrepleri kovar yel kovanlar Hızla geçer zaman her saate Mücadele mücadele yine Soluklan güç al gerektiğinde Yanar içim her salaklığımda Vata ruhum sokak bataklığına 1-2 liranın git Tamam dedim yeterince eğlendik Ben Neyzen Tevfik gibi çektim kafaları Ayık olsam bile her yer tek Yandık gönlüm geldim gördüm yendim göndüm resmen aynı taylı dördün olacak olsan Sanki hayli zengin Tek bir anda kaydı gitti şekli 3-2-1-0 Başladı countdown sona kalan re-roll blup blup blup Burası merkez İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik bir bir fert şimdi bittin sen Dört kuşun otuz altı merkezden Kreuzberg farklıdır herkesten Destek var bize her sesten Kila, Hakan, Ceza, ben Ferro Eshel Los, Gez, yes, hadi hop ses ver Sona kalan hero, bendim zero Artık hedefler private hilo Bitti bu defter, level up Vigo de yürü ama geri bak kim o Kotti bu, ye yeah. ki Toki, Hood, ye yeah. Burda gerçek ye Okul gangstalardan enerjim tam Her an ilham veren onca insan Abilerin abisidir baba Kila Hakan sejo kardeş ceza bi ver face 3-2-1-0